بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله واصحابه ومن تبعه الى يوم الدين اما بعد 11 sizlerle beraber halqawaid al-arba' az 4 kural 4 kayde anlı Bu küçük Risale'yi, bu küçük eseri okumaya devam ediyoruz. Geçen haftaki derslerimizde, sohbetlerimizde, kitabın giriş bölümünü ve kitabın bu Risale'nin, küçük Risale'nin ilk kuralını almıştık. Müellif, Rahimahullah, ilk kuralda demiştik ki, ne demişti ilk kuralla? Bize neyi öğretmişti ilk kuralla? Bekirmişlikler. Evet. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edilir. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu, yaşadığı, tebliğ ettiği, peygamberliği geldiği o topluluk, o topluluğa mensup insanlar Yüce Allah'ın, Allah-u Teala'nın Allah yaratıcı olduğuna, onun rızık veren olduğuna, onun ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkardığına, Gözden Yağmur yazıldığında ne yapıyordu? İnanıyordu. Bugün ise arkadaşlar bize ikinci bir kuralı öğretecek. Tabii biz bu kitabın yazılış amacı, yazılış gayesi yazılım hedefi açıklarken şunu söylemiştik. Bir insanın bu ilk kuralda olduğu gibi allah Teala'yı yaratıcı olarak kabul etmesi sır. Benim yaratıcım Allah'tır demesi, bana hayat veren, muzul veren Allah'tır demesi o kişinin Müslüman olmasına mümin olması yeterli değildir. Bunun ötesinde, o kişinin bir şeyleri yapması lazım? Kabul etmesi lazım. Kabul etmesi gereken husus ise bu ikinci kuralda da buna değinilecek. Kulun kendi fiillerinde yapmış olduğu tüm ibadetlerinde Allah'ı birlemesi istiyor kuldan. Yani allah Teala ibadetlerin her çeşidiyle kendisine yöneltilmesini istiyor. İbadetlerken derken arkadaşlar, daha önceki derslerinde ifade ettiğimiz gibi sadece bundan maksat ne değil? Yani namaz, oruç, hac, zekat değil. Bununla birlikte insanın yapmış olduğu, insanın yapması istenen birçok ibadetler var. İbadetleri alimler üçe ayırıyor, ayırıyorlar. Diyorlar ki, kalbi yani itikadi ibadetler, kavli, lisani ibadetler ve fiili insanın ağzlarıyla, eliyle, gözüyle, anlıyla yaptığı ibadetler. Kalbi ibadetleri birçoktur. Mesela nedir arkadaşlar? Örnek vermek istedir. Korkmak, tevekkül etmek, sevmek, sığınmak, huşu sahibi olmak, haşyet sahibi olmak bunların hepsi kalbi amellerdir. Yani insan korkacak, sevecek. Allah-u Teala'ya bütün bu amelleri yalnızca ona namazı yöneltecek. Nasıl ki namazını yalnızca onun için ona yönelterek kılıyor. Nasıl ki zekatını onun için veriyor. Nasıl ki orucunu alıyor, onun için tutuyor. Aynı şekilde kalbinden geçildiği sevme gibi, başı sıkıştığı zaman yardımına yetişmede Allah-u Teala'nın ne kadar zıvzı olduğunu umma gibi kalbi ibadetlerde de ne yapmadı? Yalnızca Allah'a birleneli. E adam bakıyorsunuz, namazını kılarken, oracını tutarken, ne evet yapıyor? ben yalnızca Allah için yapıyorum diyor. Ama başı sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman, bakıyorsun ki, kalbinin Allah'a olan yönelişi, namazda olan yönelişi kadar değil. Bu konuda, bu hususta. Bakıyorsun ki, ya diyor, işte başım sıkıştı, işte burada şu anda, işte Büyük Mübarek Hazret, falan da filan da varmış. Belki o bize ne yapar diyor mesela? yetişir, yardım eder. Kalbinden insanın bunu geçirmesi bile nedir? Şirktir. Nasıl ki vücudun ibadeti olan, azaların ibadeti olan namaz yalnızca Allah için yapılmalı. Aynı şekilde kalp de başlı başına her şeyle tevedzüden kime karşı olmalı? Allah'a Allah. i̇şte Allah olmalı. Yani aklende bu böyle arkadaşlar. Dinen, dinimizin emri de bu. Allah Resulü Aleykiler Vesselam amcasının oğlu Abbas'a İbn-i Abbas'a, Abbas'ın oğlu Abdullah'a bineyle bindirdiğinde öğrettiği bu. dinin bizden istediği bu. Allah Zahallahu, Kur'an'ın kendisi çok ayette Mekke'nin üşriklerinden bahsederken diyor ki Ya buduna onları ibadet ederler kimlere? Ma alâ edurruhum ve lâ yanfavhum Kendilerine zarar ve fayda veremeyenlere ibadet ederler diyorlar. Yani. Aleyhisselatü vesselam İbn-i Abbas'a diyor ki Eğer sen de sesel Allah, ya Rabbi müstadir zaman Allah'tan iste. Bir şey talepte bulunma Allah'tan bu talepte bulun. Lan istântâ talebinde. Yardım isteğinde bulunulduğu zaman yalnız diken derse Allah kan ister. Her namazımızda okuyoruz ki na'budu ve ya ke nesta'in. Yalnız O'na ibadet eder. yardım isteriz. Bakın yardım istemek de nedir? Biraz önce daha söyledik. Yardım istemek nedir bir? İbadettir. Bak iki iki kere tekrarlatıyor anlatıyor Allah-u Teala bize. İyyâ tenâbudû. Yalnızca sana ne alırız? İbadet ederiz. Bu kelime yalnızca sana ibadet ederiz kelimesi. Senden yardım isteriz. Kelimeyi ne alıyor aslında? Kapsıyor. Ama onun önemine binaen. İnsanın, herhalde şeytanın hileyi çok kurduğu, tuzağı çok kurduğu alan olması adebiyle Bir daha da tekrarlatırız diyor ki İyiyatenabudu ve İyiyatenetsayin. Yalnız sana ibadet Aslı bu aklı olan adam için yeterli değil mi? Yardım istemeyi de alır, yetiş demeyi de alır, imdat demeyi de alır, yetişme tamam. hepsi hepsi içerir. Ama bir daha daha sonra diyor ki ve İyiyatenetsayinde. Yalnız da senden yardım isteriz de. Niye? Çünkü şeytan gelip sana ne yapacak? Fira kuracak, tuzak kuracak. Bunu bil. Yani bu şer'i delilleri bunun çok. Kur'an'ı açtığınız zaman Kur'an'ın çoğu ayetlerinde ne yapıyor buna işaret? Tevhide işaret ediyor. Tevhidi anlatıyor. Allah-u Teala birçok ayetleri ne diyor? Udu'uni Allah-u Teala'nın bir udu'uni estedip Benden isteyin. Bana dua edin ben de dinabeyim. İcabet edeyim. Bu şer'i delilleri. Akli delilleri de böyle arkadaşlar, akla. akla. düşünün. Sabahtan akşama kadar size iyilik yapan. sabah seni namazda kaldıran, önüne sofronu kuran, cebine harçlığını koyan, işe gitmeni bile istemeyen, altına aramanı veren, öğlen eve döndüğü zaman sana gireceğin, oturacağın bir ev veren adam düşünün. Böyle iyiliklerde, böyle İslam'da bulunan bir kişi düşünün. Sonra akşam olunca da, akşam olunca da hiç tanımadığınız veya tanıdığınız, bu iyiliklerin yanında hiçbir iyilik sunmamış bir adama gidip teşekkür ettiğini düşünün. Veya ona hal hatırda bulunduğunuz gibi size bu iyilik yapan insana hal hatırda bulunmamanızı düşünün. Onu bırakıp da başka o, o komşuyu yöneldiğinizi düşünün. O adam size ne ne? ne der ya kardeşim? He, sana, bu kadar, sana bu kadar iyilikte bulunduk. Sana bu kadar ihsanda bulunduk. Sen ne yaptın? Bunun karşılığı olan şükrü dahi, teşekkür etmeyi dahi ne yaptın bana? Yapmadın. Allah zelal bizi bakın yoktan var etmiş. Bizi bu dünyaya gönderilecek olan ve gönderilmiş olan insanlar arasında seçmiş. Birçok sayısızca bize nimetler vermiş. Yeri bize döşemiş. Gökyüzünü bizim için kat kat yapmış. Ondan yağmur indirmiş. Aynı topraktan farklı farklı binlerce nimet çıkarmış bize, bahsetmiş, Her şeyle, bütün nimetleriyle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 İşte onların cezbe diye adını verdikleri halbuki şeytanın bir hilesi olan cin, cinlerin bir hilesi olan bir olay bu. Yaşlı, adam, yaşlı bir adam cami içinde bağırmaya başladı. Ya Muhammed, ya Veysel Farhani, ya Muhammed, ya Veysel Karan diye bağırıyor adam caminin içinde. Sesleniyor yani onlara. Onları çağırıyor. Yani. Belki cinler onu bastırdı orada. Belki şeytan onu sıkıntıya çoktu. O da ben diyor ki bunları çağırarak onlardan kurtulacak. Halbuki şeytan onu diğer şey diye bırakıyor. Ben diyor ki o, o insanların Manevi ruhları ne oraya? derdi ona destek söyledi. İşte Şeyh Rahimahullah bu ikinci kuralda bize konuyu biraz daha açıyor. Biraz daha bize olayı öğretiyor. Demek ki bakın Mekke'nin müşrikler yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat verici olarak Mekke'li müşrikler hayat verici olarak, hızlık verici olarak, yaratıcı olarak kabul ettikleri, ilah Allah, yaratıcı olarak kabul ettikleri bir Allah vardı. Bir Rab vardı. İkinci kuralları diyor ki, onları onları şirke düşüren, Onları bu şirk fataklığına düşüren sebep, şuydu. Çünkü şirk öyle bir büyük ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, اِنَّ شِرْكَ لَزُلْمُونَ Adıyım şirk, en büyük nedir? Zulümdür. Zulümlerin en büyük, en çirkinlidir. Neden? Ben söylüyor ki, bu aklen de bu böyle. Sana bir sürü nimet bahşetmiş, hayır hasenatta Allah-u Teala'nın saydığı zaman, üzerindeki nimetleri saydığı zaman, Nihamete kadar ham etsem bunu diyemezsin Böyle büyük nimetler var üzerinde. Ama sen kaldırır, ona ortak koşuyorsun. O zaman bunu oluyor? En büyük zulüm oluyor. Şimdi Mekkeli müşrikler yaratıcı olarak kabul ettikleri, rızık verici olarak kabul ettikleri, hayat verici olarak kabul ettikleri, Allah'a bakın nereden, hangi tür müşrik koşuyorlar? Bu çok önemli bir husus. Onu anlarsak, o dönemde bu yaşanan, insanlara niçin müşrik damlası vurulduğunu İnsanlar hangi sebepten, hangi inanışlarından dolayı şirket düştüklerine, müşrik olduklarını öğrenirsek, olayı bugüne taşıyıp, şirkin aramızda nasıl gezdiğini hala canlı ve diri bir şekilde bulunduğunu yapmış oluruz? Görmüş oluruz. Anlamış oluruz. Belki yeni müşriklerinde arkadaşlar, Allah'a ortak koşma, Allah'a şirk koşmalarına sebep olan iki temel unsur vardı. Neydi onlar? Birincisi, Allah'a yakınlaşmak için ne yapmak? Aracılar. Bulmak. Aracılar kabullenmek, aracılar edinmek. İkincisi, o aracı olarak kabul ettikleri zatlardan, kabirlerden, türbelerden ne yapmaları? Şefaat talebinden bulunmak. Şefaat. Bu iki sebep onları ne yaptı arkadaşlar? Şirket düşündü. Yani onlar aniler diyor ki, genel manada tek başına ibadet ettiklerini ne latı, ne menatı, ne uzayı ve onun dışındaki o bir sürü putu tek başına bir ilah olarak ne tek başına bir yaratıcı olarak ne yapmadan kabul etmediler, etmiyorlardı. Onlara sorduğunuz zaman bu lat nedir, bu menat nedir, bu uzla nedir diye sorduğunuz zaman onlar ne diyordu? Şimdi bakın Züner suresini okuyacağız. Biz bunlara ancak Bizi Allah'a da, daha da yakınlaştırsınlar deniyoruz, ibadet ediyoruz diyecekler. Zümer suresi 3. ayet. Ayet diyor ki: Wallahi <gülüyor> ne Allah'ın dışında, Allah'la birlikte. ilahlar edinenler, veliler, evliyalar edinenler var ya. Onlara şöyle derler na <gülüyor> abudhum. Biz bunlara ibadet etmiyoruz. Bu futbara, bu halzara ibadet etmiyoruz. اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُرْفَ Ancak bizi ne yapsınlar diye ibadet ediyoruz? Allah'a yakınlaştırsınlar, daha da yakınlaştırsınlar diye. Yani hedef ne? Meslebi 3'lerin kaygısı, gayesi, papası ne? Allah'a daha da yakınlaşmak. Ancak diyorlar, bu da nasıl olur, nasıl mümkündür? Bizler diyorlar, Allah-u Teala'ya tek başımıza ne yapamayız? Ulaşamayız. Onun huzuruna tek başımıza ne yapamayız? Çıkamayız. Bizler günahkar insanlarız. Bizler... Allah'ın tam istediği talih kullardan, abid kullarından değiliz. Bizden önce yaşamış talih kullar var, iyi insanlar var. Bunlar vefat etmiş, bunların kabirleri var, bunların sembolleri olan taşlar var. O halde bizler ne yapalım? Bunlara yönelelim. Niye? Bizi Allah'a daha da yaklaştırsınlar diye. Diyor ki Allah var. اِنَّ اللّٰهَ yahkumu بَيْنَهُمْ ف۪ي مَهُمْ ف۪يهِ Allah onların Bu istilama düştü bu ayrılığa düştü konuda ne yapacak Allah? Hüküm verecek, gerçeği doğruyu insanlara ne yapacak? Öğretecek. Ve diyor ki ayetinde Allah'ın inallaha la yehdi Allah-u Teala kesinlikle doğru yolu göstermez, hidayete erdirmez. Kimin? Men huve kâzibun, yalandı kişiyi. Men huve kâzibun, kestanı. İnkarcı kişiyi. Ya bakın Allah-u Teala, Bizler ancak bunlara, bu anacılara bizi Allah'a yakınlaştırsınla bir ibadet ediyoruz, tevazu ediyoruz diyen insanları ayetin sonunda ne olarak isimlendiriyor? Cezza, yalancı olarak, kespa, ne olarak, inkarcı olarak Allah diyor ki Allah kesinlikle bunları ne yapmaz? Hidayete erdirmez. Doğru yolu bunlar yapmaz, doğru yolu katiline nasip etmez. Çünkü bunlar hem yalancılar hem de inkarcılar. onlara sorsak dedi size bunu ki mi emretti? Allah'a daha da yakınlaşmanız için bu aracılara yönelmeniz, bu aracılara edilmenizi kim emretti? Bir kere Allah sana emretmedi, Allah sana emretmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim'deki bu açık ayetlerini almazdı bunun aksine olan, bunun tersine olan, zıtsına olan ayetleri indirmez. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sizin yaptığınız eylemin, yaptığınız sihirlerin karşısı olan sözleri söylemez. Bununla mücadele etmezdi. Derdik ki hepimizin yolu bir. Hepimiz madem Allah'a yakınlaşmaya çalışıyoruz. Allah'a ulaşmaya çalışıyoruz. Hepimizin Allah'ın zatı o halde ne yapalım? Kardeş kardeş yaşayalım. Ama Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor buna kesinlikle? Razım olmuyor. Ve buna giden bütün yolları ne yapıyor? Kafatıyor, kesiyor. Yani bırakın bu şekilde sözler söylemeyi Bir meclise, bir toplantıya, bir sohbete girdiği zaman insanların onun için ayağa kalkmasını ne yapıyor? İzin vermiyor, bunu yasaklıyor. sebep şeytan insanlarla oynar, ayağa kaldırır. daha sonra ne yapabilir? Tecrübeyi dahi götürebilir. Bakın aleyhissalatü vesselamın hayatına sözlerle alakalı da olarak kendisi diyor ki sen ve Allah ne dilerse? Evet, normalde Allah'ın dilemesi de var, insanın da dilemesi var ama aleyhissalatü vesselam ne diyor? yasak uyudu kızarıyor. Ne demek bu diyor. Silçe götürebilecek bu sözü aynı alıyor, yasaklıyor. Kadir ziyareti, kabirlere ziyaret etmek, serbest Aleyküm Yatı'nın yasaklıyor bunu. İslam'ın ilk döneminde, Mekke döneminde özellikle. Niye? Olay ki kartlar zayıf olur, kabirlere tekrar gidilir, kabirler yeniler, aracılar edinilerek Allah'a vesileler, vasıtalar edinilerek çıkkoslar diyor ki aleyküm yasaklar, kabirler yasaklıyor. Sonra tevhid oturduktan, tevhid anlaşıldıktan, öğretildikten sonra diyor Ben sizlere kabirleri ziyaret ettikten saklamıştım. Şu anda ne yapın? Onları ziyaret edin. Zira kabirleri ziyaret etmek ölümü hatırlatır. Diyerek, yani şişe yükecek her şeyi engelliyor. Mesela la تُسَلُّوا اِلَى الْقُبُورِ Hadis-i Kabirlere doğru namaz Kılmayın. Öyle giden bilsen ki muvahhidsin. Tevhidi çok iyi biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlamıyla biliyorsun. Hayatına tatbik etmişsin. Allah için iki rakat surda namaz kılın ama öyle de kabir var? Ya bak din sana yasaklamış. niye yasaklamış? Çünkü bu şirke gidecek, şirke götürecek şüphesi olan bir amel. Ondan dolayı niye yapamamış? Her yani bu kadar katı ve kesin kuralları olan bir hususta pekleri müşkülün tavırlarını alamıyoruz. Adamların tavırları. Bugünkü şirket düşmüş, bugünkü şirket içinde bulunan insanların tavırları aynı. Bugün de aynı şeyler söylemiyorlar mı? Bak kardeş! Bizler gariban, miskin, zavallı, günahkar kullarız. Hiçbir şey. Allah'ın huzuruna böyle çıkamayız. Bizleri Allah'a götürecek, Allah'a yakınlaştıracak insanlar var. Gidelim, tövbeyi onun alalım. Şimdi tövbe etmek bir ibadet değil mi arkadaşlar? Tövbe etmek bir ibadet. İbadetlerin hepsi kime kurmalı? Niye? İyyâ kenâ budu ve iyyâ kenâ sâir. Sen ne yapıyorsun? Tövbe etmeye gidiyorsun. Direk Allah'a değil de adam sana halatı uzatıyor, iti uzatıyor, ortu uzatıyor, neyse artık. Bafur musunuz? Kime yanaşıyor musunuz? Neyse. Sana halatı uzatıyor, sen tövbe ediyorsun. Bu ibadeti sen Allah'la kendi arasında yapman lazım için bir aracı koyuyorsun. Sebep, sebep pek gibi müşterin ayrı sebepi. veo bizi bu adam daha çok daha Allah'a yaklaştırır. Gaye bu. Hedef bu, amaç bu. Şefaat ise arkadaşlar şefaat ise sözlük manası olarak şefaat, çift demek, çift. Evet. Nasıl tek sayılar, çift sayılar var? Biz tek sayıları diyoruz Arapçada bitir diyoruz. Bitir. Yani vitir namazınızda neden vitir deniyor? Tek, tek, oldum, tek, tek bir, bir namaz olduğu için. Bir, bir. üç, doz, yedi, dokuz. Bunlar vitir. Şer'e Arapçada çift demek. Yani iki, dört, altı, sekiz, on bir. Dinimizdeki manası ne? Yani şer manası ne şeffaatin? Şer'i manası başkası için, başkasından bir zararı destekme adına, Veyahut da bir hayır ona getirme çekme adına hayır talebinde bulunma. Başkası için bak senin için değil. Diyelim ki burada iş sahibi var. Ayakkabı fabrikası. Ben de Erol abinin neyim, Tanıdığıyım. Geliyor bana yüzüm diyor ki ben bu firmada çalışmak istiyorum. Bana şefaat eder misin? Erol abinin katında. Evet bana şefaat eder misin? Yani onla git konuş. Ben o işe gireyim de benim hakkımda bir hayır hası olsun. İyilik hasıl olsun. Ben maaşlı bir işe gireyim. Ben diyorum ki Erol abi Bak bu Kardeşimiz iyidir, tanıyoruz, biliyoruz. Bunu işe al. O da ne yapıyor? Üstüf abiyi işe alıyor. İşte şefaat budur. Yani benden ne alıyor? Para ediyor. Ne talep ediyor? Erol abiden Onun hakkında bir hayır yapmasını talep ediyor. Kendi talebini, yani kendi direkçesini sunabilir. Kendi direkçesini sunarsa bu ne olur? Vitr olur. Tek. dilecek başkası ondan görüşecek. ama kendi talebini benim talebimle birleştiği zaman talebimiz ne oluyor dim? Çift olmuş oluyor. Buna ne deniyor? Şeffaatten oluyor. Şimdi Mekke'li müşrikler aynı şekilde gerekçe olarak Allah'la beraber Allah'ın yanında yönelip dua ettiklerini gerekçe olarak şunu söylüyor. Diyor ki yine Allah Teala diyor ki "Duhur suresi 18. ويعبدون من دون الله، Allah'tan تن Allah'tan gayrı başka ilahlara ibadet ederler, yönelirler. Sebep? دللا دنيللاس سبب لا لا يدروهم ولا ينفعهم، ضارر غير مين ذا فايدان غير مين الله تن غير شئ ليرن ورا إبادة دللاس، هنالك Ve derler ki هنالك طبهم هنالك طبهم هنالك طبهم هنالك طبهم هنالك طبهم Allah katında bizim nelerimizdir? Şefaatçilerimizdir derler. Allah tahta söylüyor Onları bahsediyor. Onları tanıtıyor. Yani bakın Mekken'in müşriklerde bir inancı var? Bir Allah inancı var. Yani Allah ulaşılması zor. Biz günahkar kullar tarafından huzuruna çıkılması imkansız biri. Bir yaratıcı, bir ilah. Biz ona tek başımıza bitir olarak kapısını çalamayız. Onun huzuruna çıkamayız, gidemeyiz. Ne yapalım? Laf gibi, merat gibi, uza gibi putlara, ilahlara yönelerek onları şefaatçiler edinerek Allah katında onların bizim için hayır dilekte bulunmasını isteyelim. Yani o Çağrı filminde seyrettiğiniz gibi putun karşısına geçip böyle sadece secde, namaz değil. Adamların gayeva amaçları ney? Mekke'de mi şey amaçları? Tek başımıza girip de tek başımıza talepte bulunmayalım. Bu tek tek bir talep olur. bunlardan isteyelim de, bunlarda talih kimseler, iyi insanlar, hayırlı kimseler. Bunlar bizim talebimizi ne yaptınlar? Allah ulaştırsınlar ki Allah Teala bizim dualarımızı kabul. Arkadaşlar, yani aradan 1400 sene geçmiş. Aradan 1400 sene de geçen tevhidi öğrenmeyen insan aynı şid üzerinde kalmaya devam eder. Ve kendisinin de şid üzerinde olduğunu farkına varmaz bile. Bugün de öyle değil mi? Adama diyorsun ki bak kardeş, Tevbe Allah'a yapılır. Yalnızca Allah'tan günahlarını affetmeni isteyebilirsin. Ne diyor lan? Bir günah onun huzuruna tek başında çıkamayıp Ne yapalım? Bu kişinin olduğuna giderdi, de, bunun bize tövbe ettirmesiyle Allah'a tövbe edip talebimiz ne olsun? Çiftmesi, o şekilde bize ne yapsın allah da Teala? Tövbe ettin, tövbeümüzü kabul et. Adam diyor ki, yoksa kardeşim diyor, biz demedik ki Allah'la beraber başka bir yaratıcı var. Diyor muyuz? Allah'tan başka yaratıcı var, aynen bunun Biz Allah'a oradan koştururuz ki, şirk Allah'tan başka, Allah'la beraber başka bir yaratıcının olduğunu atmaktır diyor kabul etmektir aynen böyle söylüyor halbuki Allah'la beraber başka bir yaratıcının olduğunu söyleyen yeryüzünde çok az insan bulunmuş ve bunlar da bunu söylerken kendileri dahi inanarak söylemiş insanlar değil Allah bana bunu söylüyor kendileri diyor ne yaparlar, dilleriyle söyler ama kalpleri, içleri bunu ne yapar? inkar eder O naksini söyler. Yani hiçbir Mekkeli müşrik çıkıp da Allah'la beraber başka bir yaratıcı vardır. Evet. Tek sorun, tek problem, şirke götürür, şirke düştükleri tuzak mey, demimden söylediğimiz iki, iki sebep. Bir, Allah'a yakınlaşmak için aracılar. iki Allah katında bize şefaatçi olsun diye aracılar. Gelin bugün. insanların düşmüş olduğu şirket düşmüş olduğu konulara bakın aynı şeyi görecektim problem aynı şeytan bu insanlara Mekke dönemindeki insanlara oynadığı oyunun aynısını oynayarak hatta böyle cümleler dahi aynı kuruluyor noktasına bir gününe içeriğine bakıp da o zamanın cümlelerinin içeriğine bakıp da bugünküne karşılaştırın, arasında hiçbir farkın olmadı ne yazacaksınız göreceksiniz şefaat diyor ki mühendis? İki kısımdır. Şimdi bir, şefa'a menfiye, iki, şefa'a musbete. Yani bir inkar olunan şefaat var. Kimsenin, bazı insanların istifade edemeyeceği şefaat, bir de insanların, bazı insanların istifade edeceğine var şefaat. Fes şefaatul menfiye, olmayan, inkar olunan, bazı insanların istifade edemeyeceği şefaat, ma كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله اللهtan başka kimsenin gücünün yetmediği ve Allah'tan başka kütlerden talep edilen şefaat. Bu tür şefaatlerin hepsi nedir arkadaşlar? Menfi şefaat. Olmayan şefaat. Olmayan şefaat. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? "Wa kam min malakin fis semawati" Semawati gök yüzünde nice melekler vardır ki la tuğni şefaatuhum şeyen onların şefaatleri hiçbir fayda vermez bakın arkadaşlar ayet Nedim suresinin 28. ayet la tuğni şey yüzünde nice birçok melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şey fayda vermez hiçbir fayda vermez ancak meydan sonra illa min ba'di an ya'zene Allah limen yasha'u ve yerza dilih lazım olduğu kimseye izin verdikten sonra hariç dileyip hakkında meleklerin şefaat etmesini diledi ve lazım olduğu ve izin verdikten sonra meleklere de izin verilmedi bu müstesna yani bu ayette şefaatin bütün şartları var arkadaşlar ne olacak bir İzin verilecek Önce şefaat için izin verilmesi lazım. Mesela meşhur hadis var. Aleyhisselatü vesselam mahşer gününde insanlar bir araya toplandığında hesabın görülmesi, hesabın görülmesi için ona buna gidip şefaat talebinde bulunduğunda Aleyhisselatü vesselam'a en son gelindiğinde hala Aleyhisselatü vesselam'a şefaat izin verilmiş. Aleyhisselatü vesselam şefate yaptığında, seze yaptığında. kendini secdeye bıraktığında ve Allah-u Teala'yı o zamana kadar hiç bilmediği, öğrenmediği şeylerle o anda Allah'ın öğretmesiyle tema edip övdüğü takdirde, övdüğü anda, Allah-u Teala ona ne Irfa rafsek. Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve başını kaldır. Ve sen tuhta. İste sana verelim. <much> Teşfa ve teşeffa. Şefaat talebinde bulun. Size ne yapalım şefaatini kabul edelim şefaatçi kılalım. Yani o ana kadar Allah Teala ne yapmış bir izin evet. şefaat izni vermemiş. İşte meleklerde bakın, diyor ki, yani bırakın yarının gök yüzünde nice melekler vardır ki insanlar hakkındaki şefaat nerede olmaz hiçbir fayda evet. vermez. Ancak zaman sonra Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermesinden sonra Allah'ın dileyip hakkında dilediği şefaat edilmesini dilediği. ve razı oldu ve izin vermesinden sonra yani bakın arkadaşlar allah Teala şefaat etmeye yetkili kıldığı kişide ne arıyor? önce kızasını arıyor. Yani allah Teala bir kimseyi şefaatçi kılacaksa eğer Allah-u Teala'nın ondan ne olması lazım? Evet. razı olması lazım. razı olacak Allah-u allah, evet. allah razı olmadığı kula zaten şefaatçi kılmaz. Evet melekler şefaat edecek Peygamberler şefaat edecek Tarih kullar, evliyalar Şefaat edecek, şehitler şefaat edecek Hafızlar şefaat edecek Ama hangiler, hangi hafızlar, hangi insanlar şefaat edecek allah Teala'nın razı, razı, razı olduğu oldu. Sonra izin verdi. İzin verecek allah Teala. Teala'nın Şefaat izni verecek Sonra Şefaat edilecek adamdan da Allah-u Teala'nın ne lazım Razı, razı, razı olması lazım bırakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün peygamberler bir araya gelir ki bu muhaldir, mustahildir, imkansızdır bir araya gelir şirk içinde bulunan, şirke bulaşmış bir adamın için şefaat talebinde bulunan Allah Teala o şefaat talebinde bulunmak adamın şefaatini kabul etmez çünkü Allah Teala'nın O şefaat talebinde bulunan adam hakkında önce ne olmaz lazım? Razı, razı. olmak lazım. Allah taala şekten nemişkten kesinlikle ne olmaz? Razı, razı. razı olmaz. O zaman dersek şefaatin gerçekleşmesi için kaç şart vardır? Ne dersiniz? Üç ya da iki. Üç dersek nasıl dersiniz? Bir Allah şefaat edecek razı olacak. 2- izin verecek. Üç. dedik. Bu safa ediledeb kişiye Allah'ın ismiyle salat-u selamlık vardır olacak. Bakın neyin söylesin? Nesrec'un suresi 26. "Cammin melekin fis semawati la tubni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zen Allah limen yeşao fe'arza." Gök gününde nice melekler vardır ki, gök gününde birçok melekler vardır ki onların şefaati hiçbir fayda vermez. Ancak Allah Teala'nın dileyip razı olduğu kişiye izin vermesinden sonra bu bunun dışındadır. Yani bu şartları bakın, şefaatin şartları bu ayette ne yapılıyor? Zikrediliyor. Necm suresi 26. ayet. Biliyorsunuz, okuyoruz hep menzellezi yeşfevindahu <gülüyor> illa bi iznih ayetel kürsüde ne diyoruz? menzellezi <gülüyor> yeşfevindahu Allah katında kim şefaat edebilir ki? illa bi iznihî İzni olmak kılın. Burada hangi şart var? Şefaat'ın hangi şartı var? İzin şartı. Şefaat eden kimseyi Allah sana ne yapacak? İzin verecek. Diyor ki Ya eyyellezîle amenû entekû mimme razakakumullâh min kabli en ye'te yevmûn lâ beyun fîh velâ kulletum velâ şefa' Allah sana buyuruyor ki mutlaka 254'te Ey iman edenler! Ey iman edenler! kendisinde alışverişin olmadığı, hiçbir dostluğun olmadığı ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce ne yapın? Allah yolunda arzayı. Ya şefaatin olmadığı, hangi şefaatin olmadığı? Şartları. Şartların yerine gelmeyen şefaatin olmadığı. Yani bu ayette şefaatin inkarı, mutlak olarak şefaatin inkarı yok. Bazıları bunu böyle anlayabiliyor. Kuran-ı diyor ki kendisinde hiçbir şef şefaatin alışverişin ve dostluğun, arkadaşlığın olmadığı gün gelmeden önce ne yapın? Allah yolunda infak edin. Peki biz bu ayeti bize değil olarak getiren de şefaati inkar eden kişilere cevabımız nasıl olur? Hangi ayetle olur? Necim, Necim sureti 26. Gök yüzüne nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah-u Teala'nın razı olduğu, dileyip razı olduğu, kendisine izin verdiği kimselere fayda verir. Demek ki ne var? Meleklerin, meleklerin şefaati var. Yine Bakara Suresi ayetel kürste okuyoruz. Ne diyoruz? Mezlellezi yeşfam ve indahu illa onun katında onun izni olmadan kimse şefaat ödemez. Yani onun izni olarak onun katında şefaat edenler ola bilir mi? Olacak. Demek ki Bakara Suresi 2.24'te imkân edilen şefaat hangisi? <gülüyor> Menfi olan. Yani Allah'tan başkalarından. istenen, şirk istediğini şey, Şefaat. yok. onun dışındaki sahi olan, şartlarını kendi içinde bulunduran şefaatler haktır, vardır. Ve şefaatun musbete, musbet olan, Allah-u Allah kabul ettiği ispatun olan şefaat denedir. Diyelleti min Allah, Allah'tan istenen şefaat. Ve şafi'u, şefaat eden. Ki, Yusuf bana geliyor, Ebu abiden onun işe almasını benden bunu talep etmemi istiyor. Direkt Ebu bu adam işe alabilir bu ustayı. Niye aldığı da bana böyle bir mekan makam veriyor? Niye? Çünkü beni ne yapmak için? Ne? Beni onura etmek. Bana bir saygı duyduğunu, bana bir yer verdiğini ne yapmak için? Göstermek. allah Teala elbette ki birçok insanı, dilediği insanı ateşten çıkarıp cennetini alabilir. Koyabilir. O mahşerdeki hesabı ne yapabiliriz? başlata bilir ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diyor şefaat yapılacak yerlerdeki şefaat edecek olan kişilerin kendilerine izin verilmesinin sebebi ne? Bunun yani. Allah hikmet. Allah Teala onu ne yapması onunla etmesi. Onlara ikramda bulunması.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 Biz buna ne diyoruz? Şefaat, nusbet şefaat, var olan şefaattir. <gülüyor> Menfi şefaat nedir? Mesela bugün kalkıp, bir insanın şefaat ya Rasulallah demesine nedir? <gülüyor> Menfi şefaat. Niye? Bizler zaten itikad ediyoruz. inanıyoruz ki nebi Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> Mahmud olan, Övülmüş olan makama sahip. Makama'l Mahmud'a nedir o? Kıyamet gününde, mahşer gününde, İnsanların o sıkıntıya düştüğü anda, Hesabın görülmesi için başvurduklarında ona geldiklerinde e, bilindiği o yaşanan olayların gerçekleşmesi. Bu makaba makam el-mahmur deniyor. Bunu biliyoruz. Ama şefaatte aranan şartlar bu sözde ger gerçekleşmiş durumda mı? Bir insanın şefaati Resulullah demesi. Evet allah Teala peygamberinden razı ama ona şu anda şefaat etme izni vermiş mi? Ver Senden allah bana Teala razı mı? Bu duayı yaparsan senden razı değil. Niye? Çünkü şefaatle tövbe etmek gibi yardım talep etmek gibi korkmak gibi bir nedir? Doğadır. Yani şefaat diye seslenmek, yetiş diye seslenmek gibi bir doğadır. O halde yalnızca kim için yapılmalı? Kime yöneldirilmeli? Allah a Allah a. Allah a. Ne diyor? Allah'a bakılar Allah yerine Kullillahirşefaatu cemiyan. Şefaatin tümü kime aittir? Allah'a aittir. Evet bir insanın Söyleyeceği en doğru şefaat konusundadır. En söyleyeceği doğru söz nedir? Şefaat Allah. Ya Rab beni, peygamberini benim, bana şefaatçi kıl. Ya Rabbi, peygamberini bana ne yap? Şefaatçi kıl. Budur. Bunu da söyleyip, ikinci kuralımızı bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta, üç ve dördüncü kuralı öğrenerek, bu mübarek, bu değerli risaleyi bitirmiş olacağız. İnşallah Rabbim öğrendiklerimizi amel etmeyi, amel ettiklerimizde de insanlara bu dini, bu tevlit, bu tevhidi davet etmeyi bizlere nasip etsin. Subhanak